Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Karton Kutu Dostum Sherlock Holmes'ün sıra dışı zihinsel özelliklerini sergilediği vakaları seçerken, her zaman içinde mümkün olduğunca az duygusallık bulunan ve yeteneklerini en iyi şekilde gösteren örneklere yönelmişimdir. Ancak suç dünyasından duyguları söküp atmak ne yazık ki mümkün olmadığı gibi, bir hikayeci olarak zaman zaman ya mesele için önem teşkil eden detayları feda edip, Yanlış bir izlenim uyandırmak zorunda kaldım ya da meseleyi tercihlere değil şansa bırakmak gereğini duydum. Bu kısa ön sözden sonra artık notlarıma dönüp bu garip ve korkunç olaylar zincirine dalabilirim. Bunaltıcı bir Ağustos günüydü. Baker sokağı fırın gibi yanıyor, yolun karşısındaki sarı kiremitli evde vuran güneş insanın gözünü alıyordu. Sanki bu kışın siste kasvetle yükselen aynı bina değildi. Odamızın panjurları yarı inikti ve Holmes kanepeye uzanmış sabah postasıyla gelen bir mektubu tekrar tekrar okuyordu. Ben Hindistan'daki görevim sırasında sıcağa bağışıklık kazandığım için termometrenin kaçı gösterdiğine pek aldırış etmiyordum. Ama sabah gazeteleri de sıkıcıydı. Parlamento tatile girmişti. Herkes şehir dışına çıkmıştı. Ben de New Forest'in ormanlarını, South Sea'nin kumsallarını düşlüyordum. Maalesef bankadaki hesabım tam takır olduğu için tatil düşüncesini rafa kaldırmıştım. Dostum içinse ne kır havası ne de deniz kenarının en ufak bir çekiciliği yoktu. O, 5 milyon insanın ortasında yaşamayı, antenlerini uzatarak her türlü dedikoduyu, her çeşit çözülmemiş vakayı beklemeyi seviyordu. İçinde doğa sevgisi yoktu. Onun için tek değişiklik, ara sıra zihnini şehrin alçaklarından uzaklaştırıp, Taşra'daki kardeşinin izine düşmekti. Holmes'ün sohbet havasında olmadığını görüp gazeteyi bir kenara attım. Arkama yaslanıp kendi derin meselelerime daldım ben de. Neden sonra dostumun sesiyle düşüncelerimden sıyrıldım? ''Haklısın Watson'' demişti Holmes birdenbire. Gerçekten bir meseleyi halletmek için çok gülünç bir yönteme benziyor. ''Hem de çok'' diye onayladım ama birden içimden geçenleri aynen tekrar ettiğini fark edince oturduğum yerden doğrulup şaşkın şaşkın yüzüne baktım. ''Bu da ne demek böyle Holmes?'' dedim heyecanla. Bu kadarı da fazla artık. Şaşkın halimi görüp zevkle güldü. Hatırlar mısın? diye söze girdi. Bir süre önce bir mantık adamının yanındaki dostunun dışa vurmadığı düşüncelerini takip edişini anlatan Poe hikayelerinden bir parça okuduğumda sen meseleye yazarın güç gösterisi olarak bakmıştın. Aynı şeyi ben de sık sık yaptığımı söylediğimde ise inanamamıştın. Olamaz. ''Ağzınla olmasa da kaşlarınla konuşuyorsun sevgili Watson.'' Gazeteyi okumayı bırakıp düşüncelere daldığını görünce ''Fırsat bu fırsat zihnini okuyayım.'' dedim. Tabii sonunda düşüncelerini nasıl takip ettiğimi göstermek için araya girmek zorunda kaldım. Ama ben hala tatmin olmamıştım. ''Bana okuduğun örnekte.'' dedim. Adam sonuçları yanındaki arkadaşının hareketlerini gözlemleyerek çıkarıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşı yolda yürürken taşa takılıp sendeliyor, gökyüzüne bakıyordu vesaire. Ama ben burada sessizce sandalyemde oturuyordum. Sana nasıl bir ipucu vermiş olabilirim ki? Kendine haksızlık ediyorsun. İnsanın yüz hatları duygularını ifade etmek için vardır ve seninkiler de gayet sadık uşaklar. Yani düşüncelerimi yüz hatlarımdan mı çıkarıyorsun? Yüz hatlarından ve özellikle de gözlerinden. Düşüncelerinin nasıl başladığını belki sen bile hatırlamıyorsundur. Evet, doğruyu söylüyorsun. O zaman ben sana anlatayım. Gazeteyi bıraktıktan sonra ki dikkatimi çeken ilk davranışım bu oldu. Yarım dakika kadar boş bir ifadeyle oturdun. Sonra gözlerin General Gordon'un yeni çerçevelettirdiğin resmine takıldı. Yüzündeki değişiminden bir düşünce zincirinin başladığını anlamıştım. Ama fazla uzağa gidemiyordum. Neyse gözlerin sonra kitapların üstünde duran Henry Ward Beecher'ın çerçevesiz resmine gitti. Ardından kafanı kaldırıp duvara baktın. Bunun anlamı açıktı. O portreyi çerçeveletirsen hem duvardaki boşluğu kapatır hem de Gordon'un resmiyle uygun bir ikili oluştururlardı. Ne kadar harika takip etmişsin diye atıldım heyecanla. Buraya kadar bir sapma olmamıştı ama şimdi düşüncelerim Beecher'a geri dönmüştü. Adama dikkatle bakıp yüz hatlarından karakterini inceliyor gibiydin. Sonra gözünü kısmayı bırakıp ileri doğru baka kaldın. Yüzünde düşünceli bir ifade vardı. Beecher'in hayatındaki olayları hatırlıyordun. Bundan sonra iç savaşta nasıl Kuzeyliler'in tarafında yer aldığını hatırlıyor olmalıydın. Çünkü bir keresinde buna ne kadar öfkelendiğini bana da söylemiştin. Bu konuda o kadar ateşliydin ki Beecher'i başka türlü düşünmen imkansızdı. Sonra gözlerinin resimden uzaklaştığını fark edince bu sefer zihninin sadece iç savaşa yöneldiğini tahmin ettim. Dudaklarının kapalığı, gözlerinin parlak, ellerinin ise sımsıkı kavuşturulmuş olduğuna bakıp o umutsuz mücadelede her iki tarafın gösterdiği kahramanlıkları düşündüğünü anlamıştım. Ama sonra yüzün üzüntülü bir hal aldı ve kafanı salladın. Bu sefer de acıları, korkuları ve insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu düşünüyor olmalıydın. Elinin eski yarana gittiğini ve sonrasında hafifçe gülümsediğini görünce Uluslararası meselelerin böyle aptalca yollarla çözülmeye çalışılmasına anlam veremediğini düşündüm. Tam da bu noktada ben de bunun gülünç olduğuna katılıyor, ayrıca akıl yürütmenin başarılı olduğuna da seviniyordum. ''Kesinlikle'' dedim. Şimdi sen açıklayınca fark ediyorum, her zamanki gibi hayrete düştüm. Seni temin ederim Watson, gerçekten önemsiz bir ayrıntı bu. Geçenlerde bana inanmadığını söylemeseydin hiç yeltenmezdim bile. Neyse... Elimde öyle bir mesele var ki çözümünün düşünce okumaktaki gibi kolay olacağını sanmıyorum. Gazetede Croydon, Cross Sokağı'nda oturan Bayan Cushing'e postayla gönderilen bir paketin içinden çıkan garip şeylerle ilgili bir yazı vardı. Bilmem fark ettin mi? Hayır, hiçbir şey görmedim. Ah, gözünden kaçmış olmalı. Gazeteyi uzatır mısın? İşte burada bak, ekonomi köşesinin altında. Şimdi zahmet olmazsa yüksek sesle okuyuver. Gazeteyi alıp gösterdiği yazıyı okumaya koyuldum. Başlığı şöyleydi. Korkunç paket. Croydon, Cross sokağında oturan Bayan Cushing kesinlikle akıl almaz bir eşek şakasının kurbanı olmuştur. Dün öğleden sonra saat 2'de postacı kahverengi kağıda sarılmış küçük bir paket getirdi. Karton kutunun içinde ham tuz vardı. Bayan Cushing kutuyu boşalttığında yakın zamanda kesildiği belli olan bir insan kulağı buldu. Kutu önceki sabah Belfast'tan kargo postasıyla gönderilmişti. Ancak paketin üstünde gönderenle ilgili bir ibare bulunmuyordu. Bayan Cushing gibi hiç evlenmemiş, nispeten mütevazi bir hayat sürmüş, az sayıdaki yakınlarından da nadiren posta alan bir kadın için mesele daha da gizemli bir hal almıştı. Ancak birkaç yıl önce Peng'te otururken evinin odalarını 3 tıp öğrencisine kiralamış, daha sonra da çok gürültü yaptıklarını ve düzensiz bir hayatları olduğu için çıkartmak zorunda kalmıştı. Emniyet çevreleri o günden sonra Bayan Cushing'i kim besleyen gençlerin hanımefendiyi korkutmak için bu kadavra parçalarını göndermiş olacaklarından şüpheleniyor. Meselede gözden kaçırılmaması gereken bir gerçek de bu öğrencilerden birinin Kuzey İrlandalı olduğu, hatta Bayan Cushing'in hatırladığı kadarıyla Belfast'tan geldiğidir. Vakanın hali hazırda en parlak dedektif memurlarından Bay Lestrade tarafından soruşturuluyor olması ise sevindirici bir gelişmedir. ''Daily Chronicle bu kadar.'' dedi Holmes okumayı bitirdiğimde. Şimdi sıra dostumuz Lestrade'te. Bu sabah kendisinden bir not aldım. Şöyle yazıyor. ''Bu vakanın tam size göre olduğunu düşünüyorum. Meseleyi açıklığa kavuşturma umudumuzu yitirmedik. Ancak üzerinde çalışacak bir malzeme bulmakta biraz zorlanıyoruz. Elbette Belfast'taki posta idaresiyle irtibata geçtik. Ama o gün çok sayıda koli teslim edildiği için söz konusu paketi veya gönderini teşhis etmeleri imkansız.'' Koli yarım kiloluk, tuba renkli bir kutuymuş. Ama bu bilginin bize bir yarar sağlayacağını hiç sanmıyorum. En mantıklı teori hala öğrencilerle ilgili olan gibi görünüyor. Ama siz yine de birkaç saatinizi ayırıp buraya uğrarsanız çok sevinirim. Bütün gün ya evde ya da karakolda olacağım. Ne diyorsun Watson? Sıcağı aldırmadan benimle Croydon'a gelir misin? Hem notlarına da yeni bir şeyler eklemiş olursun. Benim de canım bir şeyler yapmak istiyordu. İşte sana fırsat. Aşağı haber ver de araba çağırsınlar. Ben üstümü başımı değiştirip sigara tabakamı doldurur doldurmaz gelirim. Biz yağmur yağdığı için Croydon'da hava şehirdeki kadar bunaltıcı değildi. Holmes önceden telgraf çektiğinden Lestrade her zamanki gibi şık ve meraklı haliyle bizi istasyonda bekliyordu. 5 dakikalık bir yürüyüşten sonra Bayan Cushing'in oturduğu Cross Sokağı'na vardık. Her iki tarafında iki katlı tuğla evler olan temiz ve düzenli, beyaz taş basamaklarla önlüklü kadınların oturup dedikodu yaptığı uzunca bir sokaktı. Yolun yarısında Lestrade durup bir kapıyı çaldı. Kapıyı açan ufak tefek hizmetçi kız bizi Bayan Cushing'in oturduğu salona aldı. Hanfendi kocaman narin gözleri olan, kırlaşmış saçları şakaklarından salınan rahat tavırlı bir kadındı. İçeri girdiğimizde yanındaki taburede renk renk iplikler, kucağında da oyası duruyordu. ''O korkunç şeyler dışarıda duruyor.'' dedi Lestrade'i görünce. ''Umarım hepsini alıp götürürsünüz.'' ''Zaten öyle yapacağım Bayan Cushing. Ancak dostum Bay Holmes sizinle birlikte göz atana kadar beklemek istedim.'' ''Neden benimle birlikte?'' ''Belki birkaç soru sormak ister.'' ''Ben hiçbir şey bilmediğimi söylüyorum. Siz hala soru sormak istiyorsunuz.'' ''Evet hanımefendi.'' dedi Holmes yumuşak bir ses tonuyla. ''Bu meselenin sizi gereğinden fazla sıktığına hiç şüphem yok.'' ''Buna emin olabilirsiniz beyefendi. Benim gürültüsüz, patırtısız bir hayatım var. Gazetede ismimi görmeye ve evde polislerin dolaşmasına alışık değilim. O şeylerin daha fazla evde kalmasına izin veremem. Bay Lestrade, görmek istiyorsanız gidin, dışarıda bakın.'' Evin arkasındaki dar bahçede küçük bir kulübe vardı. Lestrade içeri girip sarı kutuyu ve kahverengi paket kağıdını getirdi. Hep birlikte bahçenin sonundaki bir sıraya oturduk. Holmes, Lestrade'in uzattığı parçaları teker teker incelemeye başladı. ''İpler son derece ilginç.'' diye söze girdi Holmes. Kolu bağlarını ışığa tutup koklayarak. ''Bu iplerden sen ne çıkartıyorsun, Lestrade?'' ''Ziftli.'' ''Kesinlikle, ziftli sicimler. Ayrıca şüphesiz sen de fark etmişsindir.'' Bayan Cushing, ipi makasla kesmiş. Her iki tarafındaki izlerden anlaşılıyor. Bu çok önemli. ''Ben önemini anlayamadım.'' dedi Lestrade. ''Önemi şu, düğüme dokunulmamış ve düğüm son derece ilgi çekici.'' ''Çok düzgün bağlanmış, bunu ben de fark ettim.'' dedi Lestrade kendinden emin bir şekilde. ''O halde ipleri şimdilik bir yana bırakalım.'' dedi Holmes gülümseyerek. ''Gelelim paket kağıdına.'' ''Kağıt rengi ve üstünde belirgin bir kahve kokusu var.'' ''Nasıl? Yoksa sen fark etmemiş miydin?'' ''Bence burası şüphe götürmez. Adres garip bir şekilde dağınık kalemlerle yazılmış. Bayan S. Cushing, Cross Sokakı, Croydon. Kalın uçlu bir kalem kullanılmış ve mürekkep de ucuzundan.'' Croydon kelimesi önce i ile yazılmış sonra y olarak düzeltilmiş. O halde gönderen kişi ki erkek olduğu el yazısından anlaşılıyor nispeten eğitimsiz biri ve Croydon kasabasını pek tanımıyor. Buraya kadar iyi gidiyor. Kutu sarı, yarım kiloluk taba renkli kolilerden ve sol alt köşede iki parmak izinden başka dikkat çekici bir özelliği yok. İçine doldurulmuş tuz ise kürk ve deri saklamakta kullanılan ham cinsten. En dibinde de bu sıra dışı şeyler yatıyor. Holmes bunları söylerken iki kulağı çıkardı, dizlerinin üstüne çöküp dikkatle incelemeye koyuldu. Lestrade ile ben de yanına eğilip bir bu korkunç antikalara bir de Holmes'ün düşünceli, meraklı yüzüne baktık. Holmes nihayet kulakları kutuya geri koyduktan sonra bir süre düşünceli düşünceli oturdu. ''Senin de dikkatini çekmiştir muhakkak.'' diye söze girdi bir süre sonra. ''Kulaklar aynı kişiye ait değil.'' Evet bunu ben de fark ettim ama madem ki bu kadavra odalarında rahatça dolaşabilen öğrencilerin bir eşek şakası, iki ayrı kulağı çiftmiş gibi göndermeleri de zor olmamıştır. Haklısın ama bu bir eşek şakası değil. Bundan emin misin? Varsayım lehte değil, aleyhte. Kadavra odasındaki cesetler koruyucu bir sıvı içinde saklanır. Ama bu kulaklarda böyle bir ize rastlanmıyor. Ayrıca henüz tazelerde. Kör bir aletle kesilmiş ki bir tıp öğrencisinin ameliyat aletleri yanında çok ilkel kalır. Yine ayrıca tıpla ilgilenen biri ham tuz değil, karbolik asit ya da rafine çözücüleri tercih ederdi. Tekrar söylüyorum, bu bir eşek şakası değil, aksine olayın içinde ciddi bir suç söz konusu. Dostumun sözlerini duyduğumda tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Yüzündeki ciddi ifade endişemi daha da arttırmıştı. Demek bir eşek şakasının ürünü gibi görünen bu vahşi hediyenin ardında tuhaf ve tarif edilmez bir eylem yatıyordu. Ama Lestrade'in kafasını sallayışından buna inanmadığı anlaşılıyordu. ''Şüphesiz şaka iddiasına karşı itirazlar gösterilebilir.'' dedi. Ama bu söylediğine karşı çok da güçlü nedenler bulunuyor. Kadının de ve burada 20 yıl boyunca huzurlu ve saygın bir yaşam sürdüğünü biliyoruz. Bu süre içinde bir gün olsun evinden ayrılmış bile değil. Madem öyle, kadının bu işten hiçbir şey anlamadığını da kabul edersek, neden bir katil tutup da suçlunun kanıtlarını özellikle ona göndersin ki? ''Çözmemiz gereken mesele de bu zaten.'' diye yanıt verdi Holmes. ''Ben kendi hesabıma işin içinde bir çifte cinayet olduğunu varsayacağım ve şimdiye kadar ileri sürdüğüm mantığın doğru olduğunu kabul ederek hareket edeceğim. Kulaklardan biri ufakça, güzel biçimli, küpe için delinmiş ve bir kadına ait. Diğeri bir erkeğe ait. Güneşten yanmış, rengi atmış ve yine küpe deliğe açılmış. Bu iki insan muhtemelen öldü. Yoksa hikayelerini çok önceden duyardık. Bugün cuma.'' Paket perşembe sabahı gönderilmiş. O halde bu trajedi çarşamba, salı ya da daha önceki bir gün meydana gelmiş. Eğer bu iki insan öldüyse, yapıtının ürünlerini Bayan Cushing'e gönderen kişi katilden başkası olabilir mi? Aradığımız kişinin paketi de gönderen kişi olduğunu farz edelim. Bayan Cushing'e bu paketi göndermesi için güçlü nedenleri olmalı. Peki bu nedenler ne olabilir? Kadına işin bitirildiğini haber vermek, belki de huzurunu kaçırmak için. Kim bilir? Ama bütün bunlar doğruysa kadın kimin gönderdiğini biliyor olmalı. Gerçekten biliyor mu? Bundan şüpheliyim. Biliyorsa neden polise haber versin? Kulakları gömecek olsa kimsenin ruhu bile duymazdı. Tabii bunu suçu örtbas etmeye çalışıyor olsaydı yapardı. Tersi bir niyeti olsaydı suçluyu hemen ihbar ederdi. Çözmemiz gereken düğüm de bu. Holmes başından beri yüksek sesle ve hızlı hızlı konuşuyordu. Ancak açıklamasının sonuna doğru bahçe çitinin arkasından bir bakış attı ve hızla ayağı fırlayarak eve doğru yürümeye başladı. ''Bayan Cushing'e sormak istediğim birkaç soru var.'' dedi. ''O zaman sizi burada bırakmak zorundayım.'' dedi Lestrade. ''Çünkü halletmem gereken küçük bir işim var. Zaten bayan Cushing'den başka bir şey öğrenebileceğimi de sanmıyorum. Beni ararsanız karakolda olacağım.'' ''İstasyona dönerken uğrarız.'' dedi Holmes. Birkaç dakika sonra Holmes'la birlikte hanımefendinin put gibi oturmuş sessizce oyasını işlemeye devam ettiği salondaydık yine. İçeri girdiğimizde kafasını kaldırıp samimi ve meraklı mavi gözleriyle bize baktı. ''Düşündüm de beyefendi.'' diye söze girdi. ''Olanlar tamamıyla bir hata. Koli bana yanlışlıkla gönderilmiş olmalı. Bunu Scotland Yard'tan gelen o beyefendiye de tekrar tekrar söyledim ama o her seferinde gülüp geçti.'' Bildiğim kadarıyla bu dünyada hiç düşmanım yok. Neden birileri bana böyle bir oyun oynamak istesin ki? Ben de sizinle aynı fikirdeyim Bayan Cushing dedi Holmes kadının yanına bir sandalye çekip oturarak. Bence bu söylediğiniz muhtemelden de öte. Tam da bu sırada sustu. Durmuş merakla kadını incelemekte olduğunu fark ettim. Dikkatli yüzünde bir an için hayretle karışık bir memnuniyet ifadesi belirdi. Ancak kadın bu sessizliğin nedenini anlamak için kafasını kaldırdığında karşısında eskisi gibi ciddi bir ifade buldu. Ben de kendimce kadını incelemeye koyuldum. Düz, kırlaşmış saçlarına, özenle yerleştirilmiş başlığına, küçük altın küpelerine, rahat tavırlarına dikkatle baktım ama açıkçası dostumun o anki heyecanını haklı çıkarabilecek bir şey bulamadım. Bir iki sorum olacaktı. Ah sorulardan o kadar sıkıldım ki diye atıldı Bayan Cushing. ''Sanırım iki kız kardeşiniz var. Bunu nereden bildiniz?'' Odaya girer girmez şöminenin üstünde üç hanımefendinin yer aldığı bir fotoğraf olduğu dikkatimden kaçmadı. Bu hanımefendilerden birinin siz olduğunuza şüphe yok. Diğerleri ise size o kadar benziyor ki akrabadan başka bir ihtimal düşünemiyorum. Evet dedikleriniz doğru. Onlar kız kardeşlerim Sara ve Mary. Hemen yanımdaki Liverpool'da çekilmiş olan bu resimde ise küçük kız kardeşiniz yanında üniformasına bakılırsa kamarot olduğu anlaşılan bir adamla birlikte yer alıyor. Kardeşinizin fotoğraf çekildiği sırada bekar olduğu açık. Çok dikkatlisiniz. Bu benim işim. Dedikleriniz doğru ama kardeşim birkaç gün sonra Bay Browner ile evlendi. Kocası o sıralar Güney Amerika güzergahında çalışıyordu. Ama kardeşimden çok hoşlandığı için hasretine dayanamayıp Liverpool ve Londra gemilerinde çalışmaya başladı. ''Ha, örneğin Conqueror'da olabilir mi?'' ''Hayır, son haber aldığımda Mayday gemisindeydi. Jim bir keresinde beni ziyarete gelmişti. Ama bu yeminimi bozmadan önceydi tabii. Sonraları karaya çıktığında içki içmeye başladı. Azıcık içse bile deliye dönerdi. Ah, keşke o bardağı eline hiç almasaydı. Önce benimle ilişkiyi kesti, sonra Serer'le tartıştılar. Son olarak da Mary'e de mektup yazmayı kesince onlardan hiç haber alamaz olduk.'' Bayan Cushing'in bu konuda ne kadar hassas olduğu anlaşılıyordu. Yalnız bir hayat süren çoğu insan gibi o da önce çekingen davrandı ama sonra yavaş yavaş açıldı. Önce kamarot olan eniştesiyle ilgili pek çok ayrıntı anlattı. Sonra da daldan dala atlayarak eski kiracılarını, o tıp öğrencilerini anlatmaya koyuldu. Kirayı nasıl geç yatırdıklarından tutun da çalıştıkları hastanelere kadar her şeyi öğreniyorduk. Holmes ara sıra sorduğu sorular dışında fazla müdahale etmeden her şeyi dikkatle dinliyordu. ''Şu ortanca kız kardeşiniz Sera, dedi. İkiniz de hiç evlenmemiş olmanıza rağmen birlikte oturmamanız merakımı çekti. ''Aa siz Sarah'ı bilmezsiniz. Tahmin bile edemezsiniz. Croydon'a geldiğimde bunu denedik ve iki ay öncesine kadar da sürdürdük ama sonra ayrılmak zorunda kaldık. Öz kız kardeşim hakkında kötü şeyler söylemek istemem ama Sarah her işe burnunu sokar ve hiç kimseyi beğenmez.'' ''Liverpool'daki akrabalarınızla da bu yüzden mi tartıştı?'' ''Evet, hem de en samimi olduğumuz insanlarla.'' Öyle ki bir aralar onlara daha yakın olabilmek için gidip yanlarında bile kalmıştı. Ama şimdi Jim Browner için söylemediğini bırakmıyor. Burada kaldığı son altı ay boyunca Jim'in içkisi ve davranışlarından başka bir şey konuşmadı. Bana kalırsa Jim'in işine de burnunu sokmaya kalktı. O da dersini verince bütün ipler koptu herhalde. ''Teşekkür ederim Bayan Cushing'' dedi Holmes ayağa kalkıp saygıyla eğilerek. ''Yanlış duymadıysam kardeşiniz Sarah Wellington'da New Sokağı'nda oturuyor öyle mi?'' ''Pekala, hoşçakalın. Sizin de dediğiniz gibi, hiç ilginiz olmayan bir mesele yüzünden başınız ağrıdığı için üzgünüm.'' Dışarı çıktığımızda, Holmes geçmekte olan bir arabaya seslenip durdurdu. ''Wellington buradan ne kadar uzaklıkta?'' diye sordu. ''Bir mil kadar, beyefendi. Çok iyi. Atla Watson, demir tavında dövülür. Vaka ne kadar basit olursa olsun halletmemiz gereken bir iki bağlantımız var. Arabacı, yolda gördüğün ilk telgraf bürosunun önünde dur.'' Holmes buradan kısa bir not gönderdikten sonra yolculuğun geri kalanında güneş gözüne girmesin diye şapkasını burnuna kadar indirip arkasına yaslandı ve hiç konuşmadan öylece durdu. Sonunda arabacı az önce geldiğimiz evden neredeyse farksız başka bir evin önünde durdu. Dostum adama beklemesini söyledi. Tam elini kapının tokmağına götürmüştü ki kapı açıldı ve basamakta parlak şapkalı siyahlar içinde ağırbaşlı genç bir beyefendi belirdi. Bayan Cushing evde mi? diye sordu Holmes. Bayan Sarah Cushing çok hasta, dedi adam. Dünden beri şiddetli beyin semptomları gösteriyor. Tıbbi danışmanı olarak ziyaretçi görmesine uygun bulmuyorum. Size tavsiyem 10 gün sonra gelin. Genç adam eldivenlerini eline geçirdi. Kapıyı kapattı ve sokağa doğru yöneldi. Ne yapalım, öyle olsun, dedi Holmes neşeyle. Onu görsek bile bize fazla bir şey söyleyemezdi herhalde. Bana bir şey söylemesini istemiyorum zaten. Sadece kendi gözlerimle görmek istedim. Ama galiba aradığımı buldum. Neyse, arabacı bizi güzel bir otele götür. Öğle yemeğini yedikten sonra karakola uğrayıp dostumuz ile de konuşuruz. Birlikte yemek yerken Holmes sadece kemanlardan söz etti. Tottenham Court yolundaki Yahudi bir rehinciden en az 1000 şilinlik bir Stradivarius'u nasıl 55 şiline kapattığını büyük bir heyecanla anlattı. Sonra söz Paganini'den açıldı ve bu sıra dışı adamla ilgili anekdotlar anlatmaya koyuldu. Karakola gittiğimizde akşam olmak üzereydi ve bunaltıcı sıcak yerini tatlı bir esintiye bırakmıştı. Lestrade bizi kapıda bekliyordu. ''Size bir telgraf var Bay Holmes.'' dedi. ''Aha cevap gelmiş.'' Holmes zarfı yırtıp içine şöyle bir göz attıktan sonra aceleyle cebine takıştırdı. ''Her şey yolunda.'' dedi sonra. ''Bir şey bulabildiniz mi?'' ''Bulmadığım kalmadı ki.'' ''Ne?'' Lestrade hayretle bakıyordu. ''Şaka yapıyorsunuz.'' ''Hiç bu kadar ciddi olmamıştım.'' Korkunç bir suç işlenmiş ve ben her ayrıntısını ortaya çıkardığımı sanıyorum. Peki ya suçlu? Holmes kart vizitinin arkasında birkaç kelime katlayıp Lestrade'ı uzattı. İsmi bu dedi. En erken yarın geceye kadar tutuklamada bulunamazsınız. Ayrıca sadece çözümleri zor olan meselelerle anılmayı tercih ettiğim için bu vakayla ilgili olarak ismimin geçmesini istemiyorum. Gidelim Watson. Lestrade'ı elindeki karta mutlu bir şekilde bakar halde bırakarak istasyona yöneldik. ''Bu vaka'' diye söze girdi Sherlock Holmes, gece Baker sokağındaki odamızda prolarımızı yakıp sohbete oturduğumuzda. Kızıl çalışma ve dörtlerin işareti adıyla kaleme aldığın araştırmalarımızda olduğu gibi, sonuçlarından nedenlere doğru akıl yürütmek zorunda kaldığımız bir mesele oldu. Lestre'ye de mektup gönderip, bizim de ancak adam yakalandıktan sonra öğrenebileceğimiz bazı ayrıntıları bildirmesini istedim. Sevgili dostumuz ne kadar akıldan, mantıktan yoksun olsa bile, ne yapması gerektiğini anladığında sonuna kadar bir bulldog gibi azimle gider. Zaten Scotland Yard'ta bu kadar yükselmesinin nedeni de bu. O halde vaka henüz bitmiş değil öyle mi? Diye sordum. Temelde bitmiş sayılır. Kurbanlardan biri hala kayıp olmasına rağmen bu işin arkasında kimin olduğunu öğrendik. Tabi sen de kendince bazı teoriler oluşturmuşsundur. Sanırım şüphelendiğin adam şu Liverpool gemilerinin kamorotu Jim Browner değil mi? Aa şüphe müpe kalmadı. Belli belirsiz birkaç nokta dışında fazla bir şey göremiyorum ben. Benim içinse aksine hiçbir şey daha açık seçik olamazdı. İstersen temel aşamaları teker teker ele alalım. Hatırlarsın meseleye tamamen boş bir zihinle başladık ki, bu her zaman bir avantajdır. Hiçbir teori oluşturmadık. Oraya sadece gözlemlemek ve gözlemlerimizden sonuçlar çıkarmak için gittik. İlk gördüğümüz ne oldu? Bu sırların hiçbirinden haberi yokmuş gibi görünen saygın bir hanfendi ve ortada iki kız kardeş daha olduğunu anlamamı sağlayan bir resim. O anda aklımdan kutunun kardeşlerden birine gönderilmiş olabileceği geçti. Ama o aşamada bu fikri ne çürütebilir ne de ispatlayabilirdim. O yüzden geçici olarak bir kenara bırakmaya karar verdim. Sonra senin de hatırlayacağın gibi bahçeye gittik ve küçük sarı kutunun içindeki tuhaf şeylere baktık. İplik denizcilerin kullandıkları türden bir seçimdi. Araştırmamızın bu aşamasında deniz kokusunu hissedebiliyorduk. Ayrıca iplerin denizciler arasında yaygın bir tarzda düğümlendiğini, kolinin bir limandan postalandığını ve erkek kulağında da yine denizcilerde yaygın olduğu şekilde küpe deliği bulunduğunu gözlemleyince, bu trajedinin aktörlerini denizlerde aramak gerektiğinden emin oldum. Paketin gönderildiği adresi tekrar incelediğimde bayan S. Cushing'e hitap edilmiş olduğunu fark ettim. Elbette en büyük kardeş Bayan Cushing'ti ama isminin baş harfi S olan başka bir kardeş de olabilirdi. O halde araştırmamıza yepyeni bir açıdan yaklaşmamız gerekiyordu. Bunun üzerine meseleyi açıklığa kavuşturmak için eve geri döndüm. Sen de hatırlarsın, tam Bayan Cushing'e bir hata yapılmış olduğunu söylemek üzereydim ki birden durdum. Bunun nedeni o esnada gördüğüm bir şeyin beni hayrete düşürmüş olmasıydı. Artık araştırma alanımız iyice daralmıştı. Bir tıp adamı olarak sen de bilirsin ki Watson, insan kulağı kadar değişken bir organ daha yoktur. Her kulak esasen diğerinden çok farklıdır. Geçen yılın Anthropological Journal'ında konuyla ilgili olarak şahsen kaleme aldığım iki kısa makale bulabilirsin. Dolayısıyla kutudaki kulakların bir uzman gözüyle incelenmiş anatomik farklılıklarını dikkatle not etmiştim. Bayan Cushing'e baktığımda kulaklarının az önce incelediğim kadın kulağına tıp atıp benziyor olduğunu fark edince Nasıl şaşırmış olduğumu tahmin edebilirsin. Bu tesadüf olamazdı. Dış kulakta aynı incelme, üst kısımda aynı geniş kıvrım, iç kıkırdakta da aynı bükülme vardı. Yani neredeyse her şeyiyle aynı kulaktı. Tabii bu gözlemin önemini hemen kavramıştım. Kurbanla kan bağı bulunduğunu, muhtemelen yakın akraba olduğu açıktı. Ailesiyle ilgili konuşmaya başladığımızda ise son derece değerli ayrıntılardan söz etti. Öncelikle kız kardeşinin ismi Seraydı ve adresleri de yakın zamana kadar aynıydı. Burada hatanın nasıl yapıldığını ve paketin kime gönderildiğini anlamamak imkansızdı. Sadece küçük kardeşle evlenen kamarottan söz etti. Bu beyefendi bayan Sarah ile bir aralar o kadar samimi olmuştu ki, kadın Brownner’lara daha yakın olabilmek için Liverpool'a bile gitmiş ama bir tartışma sonucunda ayrılmışlardı. Hatta bu tartışma yüzünden birkaç ay hiç görüşülmemişti. Yani Browner bayan Sarah'ya bir paket gönderecek olsa eski adresine gönderirdi. Mesele iyice çözülmeye başlamıştı. Önce bu kamarotun varlığından sonra da güçlü karakterinden haberdar olmuştuk. Evet adam öyle tutkulu biriydi ki karısına daha yakın olabilmek için güzelim işini bile değiştirmişti. Tabii ara sıra içkiyi fazla kaçırdığını da unutmayalım. Artık karısının öldürüldüğünden şüphelenebilirdik. Aynı zamanda muhtemelen denizci olan bir adam daha öldürülmüştü. Elbette başlangıçta cinayet nedeni olarak kıskançlık geliyor insanın aklına. Peki ama neden bu eylemin ürünleri Bayan Serekuishing'e gönderilmişti? Muhtemelen Liverpool'da kaldığı süre içinde Hanfendi bu trajedinin meydana gelmesi için bir yardımcı tutmuştu. Önceden sözü geçen hattaki gemilerin sırasıyla Belfast, Dublin ve Watford'dan geçtiklerini bilirsin. Bu durumda Brownner cinayeti işledikten hemen sonra Mayday buharlısına bindiğini farz edersek bu korkunç paketi postalayabileceği ilk yer Belfast olurdu. Bu aşamada ikinci bir çözüm daha olası görünüyordu. Ve her ne kadar gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyor olsam da daha fazla ilerlemeden önce bu ihtimali de bir sonuca bağlamak istiyordum. Bay ve bayan Brownları umutsuz bir aşık öldürmüş olabilirdi. Erkek kulağı kocaya ait olabilirdi. Bu varsayıma karşı ciddi itirazlar ileri sürülebilir ama yine de tamamen imkansız değildi. Bu yüzden Liverpool Emniyetinden dostum Algar'a bir telgraf gönderip Bayan Browner'ın evde olup olmadığını ve Bay Brownların Mayday'e binip binmediğini araştırmasını istedim. Sonra da Bayan Sarah'ı ziyaret etmek için Wallington'a gittik. İlk olarak merak ettiğim şey ailenin kulak yapısının hanfendiye ne derecede geçtiğini görmekti. Kendisinden bundan fazlasını da öğrenebilirdik ama o kadar da önemli değildi. Bütün kraydonun bu olayla çalkalandığını düşünürsek meseleden haberdar olmaması imkansızdı. Paketin asıl kime gönderildiğini o da anlamış olmalıydı. Adalete yardım etme gibi bir niyeti olsaydı polise hemen haber verirdi zaten. Ama yine de her şeyi kendi gözlerimizle görmek zorundaydık. Oraya gittiğimizde paketle ilgili haberlerin hanfendiyi beynine hasar verecek kadar etkilediğini öğrendik. Olan bitenin ne anlama geldiğini ondan daha iyi kimse kavrayamazdı. Ama yardımı için bir süre daha beklemek zorunda olduğumuz da açıktı. Aslına bakarsan yardımına o kadar da muhtaç değildik. Aradığımız cevap karakolda bekliyordu bizi. Daha kesin bir çözüm olamazdı. Bayan Browner'ın evi 3 günden fazladır kapalıydı ve komşuları akrabalarını ziyaret etmek için güneye gitmiş olabileceğini düşünüyordu. Taşımacılık şirketinden Browner'ın Mayday'e binmiş olduğu bilgisi de geldiğine göre, Bayan Brownların yarın gece Thames'e varacağını tahmin edebiliriz. Onları kaba ama işini bilir dostumuz Lestrade karşılayacak. Eminim çok geçmeden bütün ayrıntıları da öğrenmiş olacağız. Sherlock Holmes tahminlerinde yanılmamıştı. İki gün sonra aldığı şişkin bir zarfın içinden dedektifin kısa bir notu ve zırvalıklarla dolu daktiloya yazılmış birkaç sayfa çıktı. ''Lestrade adamı yakalamış'' dedi Holmes zarfı açtıktan sonra. ''Belki anlattıklarını sen de duymak istersin.'' Sevgili Bay Holmes, teorilerimizi test etmek için birlikte yaptığımız plan gereği, buradaki birlikte sözüne dikkatini çekerim Watson. Dün akşam saat 6'da Albert Limanı'na gittim. Liverpool, Dublin ve Londra buharlı posta şirketine ait olan SS Mayday gemisine çıktım. Araştırmalarım sonucunda gemide James Browner adında bir kamarat olduğunu ve bu kamaratun yolculuk boyunca çok tuhaf davrandığı için kaptan tarafından görevinin askıya alındığını öğrendim. Adamın odasına gittiğimde bir sandığın üstünde oturmuş, başını avuçlarının arasında almış, ileri geri sallanır halde buldum. İri yarı güçlü bir adamdı ve oldukça esmerdi. Şu çamaşırcı vakasında bize yardım eden Eldrice çok benziyordu. Kendimi tanıttığımda hışımla yerinden sıçradı ama düdüğümü öttürüp civardaki nehir polislerini kameraya çağırınca yüreksizlik gösterip gelepçelere uysalca elini uzattı. Adamı hemen nezarethaneye getirdik. Tabii bir delil bulma umuduyla kutusunu da. Ama kutudan denizcilere özgü kocaman, keskin bir bıçak dışında kayda değer bir şey bulamadık. Ancak çok geçmeden deliliye ihtiyaç olmadığı da anlaşıldı. Çünkü adam soruşturma için müfettiş karşısına çıkarıldığında hemen ifade vermek için izin istedi. Bu sırada alınan ifadenin üç kopyasından biri de ilişiktedir. Bu başından beri tahmin ettiğim gibi son derece basit bir vaka oldu. Ancak yine de soruşturmamda bana yardım ettiğiniz için size müteşekkirim, saygılarımla, Lestrade. ''Hım, gerçekten de çok basit bir vaka oldu.'' dedi Holmes. Ama müfettişin bizi ilk kez çağırdığında böyle düşündüğünü sanmıyorum. Neyse, bakalım Jim Browner neler söylüyor. Shadewell polis karakolunda müfettiş Montgomery önünde verdiği ifade burada. Neyse ki söyledikleri olduğu gibi aktarılmış. ''Söyleyecek bir şeyim var mı da ne demek? Elbette var. İçimi döküp rahatlamam gerekiyor. Sonra beni ister asın, ister serbest bırakın. Ne olacağı umurumda değil.'' İnanın bana, başından beri gözüme bir gram olsun uyku girmedi. Olanları anlatıp kurtulana kadar da rahat yüzü yok bana. Bazen adamın suratını da görüyorum ama çoğunlukla onunkini. İkisi de gözümün önünden gitmiyor. Adam kızgın görünüyor ama onun yüzünde sanki şaşkınlık var. Kuzucuğum, sürekli sevgiden başka bir şey görmediği bir suratta ölümün karanlığını hissetmek kim bilir nasıl korkutmuştur onu. Ama hepsi Seran'ın suçuydu. İnşallah yaptıkları arkasına kalmaz. Sürüm sürüm sürünür. Ben burada kendimi aklayacak değilim. İçkiye geri döndüğümü yine köpek gibi içmeye başladığımı biliyorum. Ama o beni affederdi. O kadın hayatımızı karartmamış olsa bana kol kanat gerer, kurtarırdı beni. Sarah Kushing bana aşıktı. İşin aslı bu. Beni o kadar sevmesine rağmen gözümün karımdan başkasını görmediğini anlayınca bütün aşkı zehirli bir nefrete dönüştü. Bunlar üç kız kardeşti. En büyükleri iyi bir kadındı. Ortancı olan bir şeytan, en küçükleri ise bir melek. Evlendiğimizde Mary 29, Seray ise 33 yaşındaydı. Hep birlikte kalırken günlerimiz o kadar neşeli geçiyordu ki ben koca Liverpool'da Mary'den daha iyi bir kadın olamayacağını düşünüyordum. Ve bir gün Serayı bir haftalığına evimize çağırdık. Ama o hafta ay oldu. Aylar ayları kovaladı ve sonunda o da bizden biri olup çıktı. O sıralar yeşil aycıydım. Kenara biraz para koyuyorduk. Her şeyi günlük güneşlikte anlayacağınız. Yüce Tanrım kim derdi ki sonunda böyle olsun? Kimin aklından geçerdi ki? Çoğu zaman hafta sonları evde olurdum. Bazen de gemi yükleme için limanda kaldığı zamanlarda bütün hafta evde oluyordum. Ve baldızım serayı sık sık görebiliyordum. Siyah saçlı, uzun boylu, zarif, kıpır kıpır bir kadındı. Başı her zaman dik gezer, gözlerinde hep bir ışıltı olurdu. Ama küçük Mary varken o aklımdan bile geçmiyordu. Yüce Tanrı önünde yemin ederim ki gözümün onu gördüğü yoktu. Ara sıra benimle yalnız kalmaktan hoşlandığının farkındaydım ama başka bir şey düşünmemiştim. Ama bir akşam her şeyi anladım. Gemiden geldiğimde karım yoktu ama Sarah evdeydi. Mary nerede? diye sordum. Aa yatırılacak birkaç fatura varmış dedi. Ben evin içinde bir ileri bir geri yürüyerek sabırsızlıkla karımı beklemeye başladım. Mary olmadan keyfine bakamaz mısın sen Jim? diye sordu. Benimle biraz olsun vakit geçirmeye dayanamadığını görmek kalbimi kırıyor. Üzülme güzelim dedim ve nezaket gereği elimi ona doğru uzattım. Ama birden elimi kapıp avuçlarının arasına sıkıştırdı. Elleri ateş gibi yanıyordu. Gözlerine baktığımda da aynı şeyi görüyordum. Her şey ortadaydı. Kaşlarımı çatıp elimi kurtardım. Bunun üzerine yanımda bir süre sessizce durdu. Ama sonra elini yine kaldırıp sırtımı sıvazladı. Hey gidi kocacığım dedi ve alaycı bir kahkahayla odadan koşup çıktı. O günden sonra Sera, benden tüm kalbiyle nefret etti. İnanın bu nefret işinde de epey iyiydi. Bizimle kalmaya devam etmesine izin vererek büyük eşeklik yaptım. Ne aptalmışım ama kalbinin kırılacağını bildiğim için Mary'e de hiçbir şeyden söz etmedim. Her şey eski haline döndü ama bir süre sonra Mary'de bazı değişiklikler fark etmeye başladım. Önceden iyi niyetli ve masum yürekli olan karım artık şüpheci biri olup çıkmıştı. Hep nerede olduğumu, ne yaptığımı, mektupların kimden geldiğini falan merak etmeye başlamıştı. Gün geçtikçe daha da çekilmez hale geliyor, yoktan yere kavgalar çıkarıyordu. Ben olanlara bir anlam veremiyordum. Sera benden uzak durmaya çalışıyordu ama ile içtikleri su ayrı gitmez olmuştu. Nasıl yalanlar uydurup karımın aklını çelmeye çalıştığını şimdi anlayabiliyorum. Ama o zamanlar kalın kafalığımdan hiçbir şey konduramıyordum. Sonra yeminimi bozup yeniden içmeye başladım. Ama düşünüyorum da... Meli eskisi gibi olsaydı bunu da yapmazdım. Nedense benden nefret etmeye başlamıştı ve aramızdaki uçurum gittikçe büyüyordu. Sonra ortaya şu Alec Fairburn çıktı ve her şey daha da kötüye gitmeye başladı. Önceleri serayı görmeye geliyordu ama adamda şeytan tüyü olduğu için zamanla bizim de kalbimizi çalmıştı. Heyecanlığı zeki bir adamdı. Dünyanın yarısını dolaşmıştı ve yaşadıklarını tatlı dilini anlatmakta üstüne yoktu. Ahbaplığı gerçekten çok iyiydi. Bunu inkar edemem. Bir denizci ile konuşmayı da biliyordu. Bir ay kadar evimizden eksik olmadı ve onun bu yumuşak ve kurnaz tavırlarından bir zarar gelebileceği bir an olsun aklımdan geçmedi. Ama sonra şüphelenmeme yol açan o olay gerçekleşti ve ben o günden sonra bir daha huzur bulamadım. Aslında önemsiz bir şeydi. Bir gün eve geldiğimi kimse fark etmemişti. Kapıdan içeri baktığımda karımın yüzünde bir an memnuniyet dolu bir bakış gördüm. Ama gelenin ben olduğumu anlayınca yüzü yine asıldı ve hayal kırıklığı içinde çekip gitti. Bu kadarı benim için yeterliydi. Ayak seslerimizi bir tek Alec Fairbairn ile karıştırmış olabilirdi. Adam o anda karşımda olsaydı oracıkta gebertmiştim. Böyle şeylere dayanamam. Tepem attı mı gözüm dünyayı görmez. Mary bunu fark edince korkuyla yanıma koşup koluma yapıştı. ''Yapma cim, yapma.'' Diyordu. ''Sera nerede?'' diye sordum. ''Mutfakta.'' dedi. ''Sera.'' dedim içeri girdiğimde. ''Şu Fairbairn denen herif kapımdan içeri bir daha adımını atmayacak.'' ''Nedenmiş?'' diye sordu Sera. ''Çünkü ben öyle istiyorum.'' ''Aa.'' dedi. ''Dostlarım bu eve layık değilse ben de layık değilim o zaman.'' ''Canın nasıl isterse.'' dedim ben. ''Ama Fairbairn'i bir daha ortalıkta görürsem hatıra olsun diye kulaklarından birini gönderirim sana.'' Öfke dolu yüzümü görüp korkmuş olacak ki, başka bir söz etmeden o akşam evden ayrıldı. Aslına bakarsanız o kadın bütün bunları şeytanlığından mı yaptı yoksa sadece karımla aramı mı açmaya çalışıyordu bilemiyorum. Neyse, iki sokak ötede bir eve yerleşti ve denizcilere oda kiralamaya başladı. Fairbairn de orada kalıyordu ve Mary bazen kız kardeşi ve o adamla çay içmeye gidiyordu. Ne kadar sık gittiğini bilmiyorum ama bir gün onu takip ettim. Kapıyı zorlayıp içeri girdiğimde Fairbairn denen korkak herif arka bahçe duvarının üstünden atlayıp kaçmaya başardı. Karıma, eğer ikisini bir daha o adamla birlikte görürsem oracıkta geberteceğime dair yemin ettim ve ağlayıp sızlanmasına bakmadan önüme katıp eve götürdüm. Artık aramızda sevgiden eser kalmamıştı. Benden nefret ettiğini ve korktuğunu görüyor, bunu düşündükçe kendimi içkiye veriyor, böylece benden daha çok nefret etmesine yol açıyordum. Neyse... Sarah Liverpool'da daha fazla yapamayacağını anladı ve yanlış bilmiyorsam Croydon'a dönüp kardeşiyle birlikte kalmaya başladı. Ama evde her şey eskisi gibi devam ediyordu. Ta ki geçen haftaya kadar. Nasıl olduğunu anlatayım. 7 günlük bir yolculuk için Mayday'e bindik. Ama varillerden biri kurtulup tabanda hasar yaratınca 12 saatliğine limana çekmek zorunda kaldık. Ben gemiden inip eve döndüm. Yolda bunun karıma sürpriz olacağını düşünüyor. Eve erkenden döndüğüm için sevineceğini umuyordum. Bunları hayal ederek sokağımıza adımımı atmıştım ki o anda yanımdan geçen bir arabada karımla Ferber'ini yan yana oturmuş benden habersiz konuşup gülüştüklerini gördüm. İnanın bana yüce tanrı önünde yemin ederim ki o andan itibaren kendimi kaybettim. Şimdi düşündüğümde bütün olanlar bir rüya gibi geliyor bana. O gün zaten erkenden içmeye başlamıştım bu da son noktayı koymuştu. Şimdi başım limancı çekici gibi güm güm zonkluyor ama bu sabah kulaklarımda Niagara şelalesi uğurluyordu sanki. Hemen tabana kuvvet arabanın peşine düştüm. Elimdeki ağır meşe bastonu sımsıkı tutuyordum. Başlangıçta öfkeden gözüm hiçbir şey görmüyordu. Ama koştukça üstüme bir kurnazlık geldi ve biraz arkadan giderek onları izlemeye devam ettim. Bir süre sonra tren istasyonunda durdular. Gişelerin önü epey kalabalık olduğu için fark edilmeden iyice yanlarına yanaştım. New Brighton'a bilet aldılar. Ben de aldım ama üç vagon arkalarına. New Brighton'a geldiğimizde inip paratte yürümeye koyuldular. Ben de 100 metre kadar arkalarından takip ediyordum. Nihayet sıcak havada suyun üstünde daha iyi serinleyeceklerine karar vermiş olacaklar ki bir kayık tutup nehre açıldılar. İşte şimdi elime düşmüşlerdi. Hava epey bir puslu olduğu için birkaç yüz metreden ötesi seçilmiyordu. Ben de bir kayık tutup peşlerine düştüm. Onları önümde bulanık bir leke halinde görebiliyordum. Aynı hızda gidiyorduk. Kıyıdan bir mil kadar açılmışlardı ki onları yakaladım. Havanın boğusu bir perde gibi inmişti üzerimize. Şimdi üçümüz nehrin ortasında yapayalnız kalmıştık. Tanrım, üstlerine gelen teknede beni görünce yüzlerinde beliren o ifadeyi nasıl unutabilirim? Karım çığlığı bastı. Adam da gözlerimdeki vahşeti görüp korkarak küfürler savurmaya, elindeki küreği bana vurmaya başladı. Ama ben bunları savuşturup bastonumu hızla indirerek adamın kafasını yumurta gibi kırdım. O anki bütün deliliğime rağmen karımın hayatını bağışlardım belki. Ama bir baktım adamın üstüne atılıp Alek, Alek diye inlemeye başladı. Bunun üzerine bastonumu bir kez daha indirdim. Karım da adamın yanına serilmişti. O anda gözümü kan bürümüştü. Sera da orada olsaydı, Tanrı şahidimdir, o da nasibini alırdı. Sonra bıçağımı çektiğim gibi... Yine çok konuştum iç içgüzarlığının nelere yol açtığını görünce yüzünün alacağı hale düşünerek hayvancı bir zevk alıyordum. Neyse sonra cesetleri kayığa bağladım, kayığın dibinde bir delik açtım ve batana kadar bekledim. Kayıkçı bu havada yollarını kaybederek denize sürüklendiklerini düşünmüştür herhalde. Ben üstümü başımı düzeltip karaya çıktım ve hiç şüphe uyandırmadan gemime döndüm. O gece Sarah paketini hazırladım ve ertesi gün Belfast'tan gönderdim. Artık bütün gerçeği öğrendiniz. Beni asın ya da ne isterseniz onu yapın. Ama şunu bilin ki ben cezamı çoktan çektim. O ikisinin yüzleri gözümün önünden gitmiyor. Teknem pusun arasından karşılarına çıktığında yüzlerindeki o ifade... Ben onları çabuk öldürdüm ama onlar beni yavaş yavaş öldürüyorlar. Böyle bir gece daha geçirseydim sabahına ya delirmiş ya ölmüş olurdum. Beni yalnız başıma hücreye koymayın. Yalvarırım yapmayın. Bir gün bunlar sizin de başınıza gelirse anlarsınız. ''Bunun anlamı nedir Watson?'' dedi Holmes mektubu okumayı bitirince. ''Bu mutsuzluk, şiddet ve korku çemberi ne amacı hizmet ediyor? Bunun mutlaka bir amacı olmalı. Yoksa evrenimiz tesadüflerle yönetiliyor demektir. Ki bu da mümkün olamaz. Peki ama nasıl bir amaç?'' Tekrar tekrar karşımıza çıkan bu soru karşısında insan aklı o kadar aciz ki...